Bazı hocalar biraz fazla sorular kısa kısa geçeyim makite geçiyor. Bazı hocalar İmam azam hakkında kelam ilminden fıkıh ilmine geçiş yapmıştır ve hidayet ile dalaleti de veren Allah'tır. Bununla uğraşmakta gereksizdir. İnanmak yeterlidir. İman, İmam Gazali de ilimlerde üst seviyelere varınca koca imanı övmüş tavsiye etmiştir. Buradan selefin dışındaki konularda tartışma yapmak boş bir şeydir, şeyden ibarettir deniyor. Ne dersiniz? Arkadaşlar bu, e, amin, Allah kardeşimizden de razı olsun. Ee, İmam Ebu Hanife'nin ömrünün işte ilk e, yıllarında, gençlik yıllarında kelamla iştigal ettiği, daha sonra bunda bir hayır olmadığını görüp fıkha döndüğü bazı, e, Kitaplarda rastladığımız bir şey. Ama aslı yok. Aslı yok. İmam Ebu Hanife Hazretleri ilmi kelamla ömrünün sonuna kadar iştigal etmiştir. Çünkü bu hafife alınacak bir mesele değil. Bu iman meselesi. Akarı koca imanı meselesine gelince, koca karı imanı meselesine gelince, evet bu İmam Gazali'de var mıdır bilmiyorum ama hocası böyle demiş. İmamı'l harameyn elcüveyni böyle demiş. Ben demiş bütün ömrüm boyunca kelam ilmiyle uğraştım. Derin derin denizlere daldım çektim. Şunu ettim bunu ettim. En son şu noktaya geldim. Ee, ey İbnülcüveyni aleykum bidinil acaiz noktasına geldiysen kurtuldun yoksa helak oldun. Yani şunu demek istiyor. Bu yaptığım işler fuzuliymiş demek istemiyor. Şunu demek istiyor. Bütün bu yaptığım işlerde eğer... Sonuç olarak geldiğim nokta koca kare teslimiyeti ise kurtuldum. Değilse bunların hiç kimseye faydası yok. Kelam ilmiyle uğraşmak, itikadi meseleleri akli zeminde anlatmak, delillendirmek, müdafaa etmek farz-ı kifayedir. Bütün ümmet terk ederse bütün ümmet sorumlu olur. Efendim? Ve bu kocakarı imanına teslimiyetine sahip olmaya engel değildir esasen. Bu işlerle uğraşırsınız ama kocakarı teslimiyetine de sahip olursunuz. Bu ikisi birbirinin zıddı nakizi değil. Efendim işte selef teslim oluruz demiş vesaire filan falan. Ee, o selef arkadaşlar hayatında bir ateistle... ...bir zındıkla karşılaşıp da onun sorularına muhatap olmamış seleftir. Böyle olan selef de var. İmam Ebu Hanife gibi siz Bağdat'ta yaşayın, Bağdat'ta Basra'da yaşayın, Küfe'de yaşayın. Efendim orada e, nifak, küfür, tazanduk, şüphe, tereddüt, cadı kazanı gibi kaynasın... Siz deinki ki ben bunlarla ilgilenmiyorum. Beni hiç ilgilendirmez. Toplum ne yaparsa yapsın. Ben teslim oldum. Böyle deme şansınız yok. Hele bugünün dünyasında hiç yok. Bir ateistin Allah var mıdır yok mudur şeklindeki sorusuna, şüphesine, samimi arayışına nasıl ilgisiz kalırsınız ya? Böyle bir lüksümüz var mı bizim? Bir Yahudinin, bir Hristiyanın İslam'a yönettiği tenkitlere, sorulara, ürettiği şüphelere ben ilgilendirmez. Ben teslim olur işime bakarım deme lüksümüz var mı bizim? Dolayısıyla yani bu selef ve selefe vurgu, selefe teslimiyet. Bunun da şöyle bir açımlanması lazım. Ne var bunun içinde? Ya durup dururken bu işler ortaya çıkmamış ki. İmam Ebu Hanife'ye biliyorsunuz talebesi sormuş yani. Bize bir takım adamlar diyorlar ki sahabe bu işlerle uğraşmazdı. İtikadi meseleleri akli zeminde izah etmek, delillendirmek vesaire Sahabe bunları bilmezdi. Siz bunları nereden çıkarttınız? Bunlar bid'attır diyorlar. Ne diyelim bunlara? İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki sahabe ...düşmanı olmadığı için silah taşıma ihtiyacı duymayan adama benzer. Sahabenin arasında zındık yoktu, efendime söyleyeyim. Ateist yoktu, naturalist yoktu, brahmanist yoktu. Kendi aralarında, kendi dünyalarında yaşıyorlardı. Onun için onların kelam ilmi bilmeye... ...İslami hakikatleri akli zeminde birilerine anlatmaya... ...delillendirmeye ihtiyacı yoktu. Ama biz... Bugün canımıza, malımıza, namusumuza kasteden düşmanlarımız var. Öyle gibiyiz. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki adam bizim akidemizi hedef alıyor. Buna karşı biz yok sahabe teslimiyeti var. Ben bu işlerle ilgilenemem diyemeyiz. Bu kaçmak olur. Allah sorar. Allah sorar. Sahabe böyle bir mecburiyetle muhatap değildi. Allah onlara sormaz. Ama bize, bize sorar. Gidin batıya. Veya Batı'ya gitmeyin, Taksim'e gidin, ne bileyim ee, modaya gidin, Bebe'ye gidin, bilmem nereye gidin. Orada kafası karışık insanların arasında biraz yaşayın bakayım. Size birkaç soru sorsunlar. İslam'a ilişkin, Allah'ın varlığına ilişkin, nübüvvete ilişkin, vahye ilişkin. Size birkaç soru sorsunlar. O zaman görürüm ben sizi ne kadar selefisiniz, selefe ne kadar teslim olmuşsunuz. O zaman belli olur. Şimdi böyle... Kafelerde kendi aramızda oturuyoruz, birbirimize seleficilik oynuyoruz, teslimiyet oynuyoruz, İslamcılık, Müslümancılık oynuyoruz. Dışımızda kocaman bir dünya var. Gözümüzü açmamız lazım.